Allah'ın Rabbi, Alamın ve Salat ve Selamı olan Seydiniz Evvel sensin, ahir sensin, zahir sensin, batın sensin. Senden başka hiçbir şeyin hakiki varlığı yoktur. Veren sensin, alan sensin ya Rabbel Alem. Senin birliğine, büyüklüğüne, kudretinin sonsuzluğuna iman ettik. Seni tesbih eyledik, seni tahmid eyledik. Senin yüce ismini zikreyledik. Habibine salatu selam getirdik. Senin yüce kelamı ilahini okuduk okumaya cüret eyledik Ya Rabbel Alemin, Habibi Edi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri buyuruyorlar ki, Velev bir ayet olsun. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra yapılan dualar <gülüyor> makbul ve müstecav olur inşallah <gülüyor> yine Habibi Edib'in buyuruyor ki Allah mahzun gönüllerle beraberdir şu anda ellerimizi yüce divarına açtık gönüllerimiz kırık kalplerimiz mahzun sen biliyorsun ya Rabbi acımız büyük sana iltica ediyoruz, sana yaklaşıyoruz, tekarrupeyliyoruz. Ya Rabbi sen bizi kendi kurbiyetine yakın eyle ya Rabbi. Bizleri senden, senin sevginden, Habibinden ve Habibinin izinden ilah eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin okunan kelamı ilahini, yapılan tehlilü tesbihatı, zikr-i ilahini şükr-i ilahini indi ilahinde makbul ya amin mukabilinde ihsan buyuracağın ucur navi tenahiyi evvelen ve bizzat, hace i kainat başlarımızın tacı iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin Ravza'yı mübarekelerine acizane ve fekirane ihda eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ruhu Muhammed Mustafa'yı bu meclisimizden, bizlerden, ölmüşlerimizden, hususuyla Şeyh Muzaffer Efendi kulundan hoşnut, razı, haberdar eyle ya Rabbim. Muhammediye'ye kendisini ve cümlemizi ve bütün ölmüşlerimizin aile ile ya Rabbim. مسائر Peygamberان عظام ورسول فخام عليهم الصلاوات والسلام Efendimiz حضراتنا ارواحنا اكرام ايلى يا ربنا آل ازواج تاهران، اهل بيت، اصحاب الدزين انصار مهاجرين، تابعين، تبعي تابعين، اي ميدين، مفسرين، محدسين حراء كاملين، اولياء عرفين mensubim kaddesallahu esrarahum Efendimiz Hazreti'nin ervağına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi Alemin, şehitlerimizin gazilerimizi, din, millet, memleket ve vatan uğrunda hayırlı hizmetleri geçmiş Tüm büyüklerimizin de ruhlarına ruhlarını hediye eyliyoruz vasıl eyle. Amin. Turuk Aliye'yi Meydan Ehlullah'a hizmet etmiş. Allah. Bir cümle piran izan Meşayih-i kiram Ne verallahu Merakidehum ve cealel cennete Mesvehum Kuddüse sırruhumul aziz Efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye Eyliyoruz vasıl eyle yani. Ya Rabbel Alemin Hususıyla Bu dergahta Meydanu ehlillaha bütün ömrü Boyunca hizmet ettik <gülüyor> Haddi buluğundan Son Nefesine kadar Senin dinine hizmet etmeyi Kendine şiar edilmiş Gerek cami kürsülerinde Minberlerinde Allah. Gerek kitap dükkanlarında Sahaflarda Gerek meydanı ehlullahta Gerek kahve köşelerinde Yarabbel alemin şahit oluyoruz Ve şehadet Allah. ediyoruz ki Anlattığı mizah fıkralarını Dahi senin rızan için anlatıldı Senin dinin için senin için, Habibin için, Habibini sevenler için, dinine hizmet edenler için yapmayacağı fedakarlık yok ya Rabbi. Sekhasıyla, irfanıyla, ilmiyle, alın teriyle, hasta haliyle dahi senin dinini yaymak için uzak diyarlara gitti ya Rabbi. Biz buna şahidiz ve kendisi hakkında hüsnü şahadette bulunuyoruz. Diyoruz. Sen Kullarının yaptıklarını görüyorsun ya Rabbi Sen bizden fazla takdir edersin Kendisini bu yaptıkları hizmetlerin mükafatını Şimdi kendisine ahirette ihsan eyle ya Rabbi Herkese verdi kimseden bir şey beklemedi ya Rabbi Yalnız senden bekledi Bütün yaptıklarını senin için senin için yaptı Ben kendisini tanıyalım Yirmi yedi sene oldu yakinen şahidim ki her yaptığını senin için yapmıştık. Evet. Evet. Ve onu senin için seviyoruz ya Rabbel Alemin. Evet. Kendisi hakkında yine husnu şahedette bulunuyoruz. Evet. Onu sevdikleriyle beraber eyle ya Allah. Evet. Aşkı muhabbeti zahid idi. Kendisi küçük yaştan babasını kaybetmiş. Yetim büyümüş idi. Allah Allah. Habibini belki de bu yüzden daha fazla çok severdi. Bizden daha çok anlardı babasız yetiştiği için. Ya Rabbel Alemin kendisini hal oldu Resulullah'ına bağışla ve onunla diz dize yüz yüze onun cemaliyle birlikte kendisini haşfıcem eyle. Ya, ya Alemin feyzini daim eyle kendinde mevcut olan halleri sevenlerine de nasip eyle yavrum. Amin. Onun gibi cevert olmayı, sakî olmayı, Amin. onun gibi hizmet ehli olmayı, Amin. onun gibi Allah yolunda herkese karşı boynunu <gülüyor> köprü edip mütevazı olmayı, Amin. ya Rabbel alemin onu sevenlere, bizlere de nasip eyle. Amin. Her haliyle mümin, her haliyle aşık, <gülüyor> her haliyle mürşidi kamil idi. Ya Rabbel Alemin, O'nun halinden ve söylediklerinden feyz almayı, ibret almayı, ders almayı bizlere nasip yesser eyleyeyim. Bizler de senin kullarınız aciziz, günahkarız. Yine de takdir edemeyiz. Ya Rabbel Alemin, muhabbetlerinizi daim eyle. Din kardeşlerimiz hakkında bizleri kötülüklerden, hatalardan, her türlü maddi ve manevi zararlardan salim eyle ya Rabbi. Eliyle, diliyle, Kimseyi incitmemişti ya Rabbel Alemin. Kalp kırmadan gitti bu dünyada. Ya Rabbel Alemin bizleri de onun o mübarek halleriyle hem haleyle yaptık. Yani. Biz Peygamber Efendimiz'i görmedik. Ashabı kiramı görmedik. Fakat seni sevenlerde tezahür eden sahabene mahsus Ashab-ı Resulullah'a mahsus halleri temaşa eyledik. Ya Rabbel Alemin bizleri de sevdiklerimizle beraberini. Ya Rabbel alemin biz kuluz, aciziz, günahlarımızı affım, afireteyde ve bu söylediklerimde riya yoktur sen biliyorsun ya Rabbi. Şu anda ahirete gitmiştir. Üzgürû mevtakum hayır buyuruyor Allah. Habibim. Sırf bunun için söylüyorum bunları ve onu Hayır yad ediyoruz. Mevtil ölümlerin arkasından riyabından riya olmadığı <gülüyor> için Ya Rabbel alemin sen bizi riyadan Feri eyle, ihlasımızı, samimiyetimizi zahid eyle. Bizi de senin dinine hadim eyle ya Rabbim. Günahlarımıza affı, mağfiret eyle, bizleri sevdiklerimize, Habibine bağışla ya Rabbi. Fahreddin Efendi Hazretlerini, Muzaffer Efendi Hazretlerini ve Cerrahi Tekkesinde medfunin ve medfunan bulunan bir cümle büyüklerinde huzurlarındayız. Şu anda onların da ruhlarına bu ziyafeti, Kur'an'ı eder ve bu zikir sofrasından nain sevabı kısmetler haberdar eyle. Ya, ya Rabbel Alemin bu dualarımızı, bu münacatımızı, bu aminlerimizi Kâbetullah'ta ve Medine-i Münevvere'de Amin. aşık ve sadık kullarının yaptığı sence makbul ve müstecab olan dualarla birlikte makbul ve müstecevâ eyle ya Rabbi. En son sözümüzü kelime-i şehadet eyleyip. Eşhedü en la ilâhe illallah Eşhedü enne Muhammedun amruh ve Rasuluh diyerek <gülüyor> imanı kamil ile huzuruna bizleri kabul ile ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resûlallah Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah al والسلام wa al-Salām ʿalayka ya sīyid al-Imbālīn wa al